Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Ümit Tuna teşekkür ederiz. Merhaba Lil, hoş geldin. Teşekkürler. Son birkaç programda kuvvetli şairlerden söz etmiştik. İstersen tam zamandır kitabı ben okudum. Hmm. Ee, söz ederim ama sadece Harold Bloom'un Türkçe'ye yeni çevrilmiş. Çok önemli bir kitabı aslında. <gülüyor> Şiir teorisi bakımında. Etkilenme endişesi. Onunla bağlı kalmıyor. Ondan yola çıkarak e, Rorty'ye, Rorty'den de e, şeirin, şiirin müdafaası, savunmasıyla, in Defense of Poetry ile programı noktalayabiliriz. Yani şiir, şiir, bir şiir serüveni yani. Evet, ama şiir sadece şiir değil. Adı şiir belki. Şiiri aşan bir şeyler de var çünkü. Hı -hı. Geleceğin toplumunda neden şairlere ve ütopyacı devrimcilere yer var, onu kuracaklar. Kahramanlarımız neden onlardır diyor, açıklıyor Rorty'de. Evet. Kuvvetli şairler. E, Wallace Stevens'ın bir dizesi var. Şiir teorisi bizzat hayat teorisidir diye. E, şiirden bahsetmek, aslında şiirin teorisinden bahsetmek de hayatın kendisinden bahsetmek demek. E, bir şiir teorisi kurmaya çalışırken Harold Bloom, Etkilenme endişesi alt yapıdığında, etkilenme aslında burada söylemek istediğim bir esinlenme değil sadece. Bir şairin bir başka, kendisinden önceki bir şairi selef bellemesi ve onu derinliğini okuması. Onu okuyarak onun etkisi altında, onunla boğuşması daha doğrusu. Bir, daha eski bir şairin, güçlü bir şairin. Yeni bir şaire, sesini bulmaya çalışan, güçlü olmaya çalışan bir şaire musallat olması, onu taciz etmesi ve onunla boğuşarak kendi kişiliğini, şiirsel benliğini bulmaya çalışması. Tedirginlik burada Froch anlamdaymış gibi görülüyor ama tam öyle bir olmadığını söylüyor Harold Buluma ama Freud'un be belirgin bir etkisi var Harold Buluma'da bütün yazdıklarında var. Harold Buluma yöneltine eleştirilerden birisi de zaten fazlasıyla Freudçu olması, olması evet. ama çok da önemli bir eleştirme hakikaten kendisi. Bu boğuşma etkinin sonuna kadar sürecek özgünlüğünü yakalayamamak. ...dan dolayı bir tedirginlik duyması, ürkmesi şair. Ama bu boğuşma sürecinde de eğer güçlü şairse Selefin'den kurtulabiliyor. Ama ama belirli bir şekilde onu yanlış da okumuş oluyor. Çünkü her yorumlama, her yaratıcı yorumlama biraz etkilendiği şairi revize etmek anlamına geliyor. Yani yanlış anlamadır. Ama şiir tarihi böyle. Bütün felsefe de böyle. Düşünce tarihi böyle. Evet, düşünce tarihi Yaratıcı böyle. olmak böyle. Biraz ondan sapmak. Olduğu gibi takipçisi olmamak ortodoks bir biçimde. Onun aksi halde e, hale, selef-halef değil de bir çömez ilişkisi olurdu. Yani onun sadece gölgesinde kalırdı. E, e, e, hatta bir şey de yazmaya hı. lüzum yoktu o zaman. Evet. Bir tane kitap birisi yazınca herkes onu okurdu. Doğru. Evet. Evet. Evet. evet, böyle olurdu. pek e, <gülüyor> çok örnekler vermiş. Başta da... En çok da Shakespeare'le Christopher Marlowe örneğini vermiş. Ama burada güçlü şairin doğabilmesi için selefini yani kopsa da onun sesini bize taşıyor. Yanlış da olsa şiirinde o sesi taşımış oluyor. Evet. Zaten güçlü şair gömülmeyi reddeden şairdir. Edebiyat eleştirmenlerinin kendisini öldürmesine, gömmesine, yok saymasına karşı direnen bir Direnen, ayakta kalan. Ama eser, sanat böyle. Sanat, insanın ölüme karşı meydan okuması demektir. Herkes ölüm gerçeği karşısında kabullenemez, isyan eder. Ama şairler, sanatçılar biraz daha fazla isyan ederler. Onların sesi daha ölüm karşısında daha güçlü çıkar. Bir dize yazmak, bir şeyler yazabilmek, kalıcı olabilmek çabasıdır insanlar şairlerde. Arol da bütün şiir tarihinin bir etkilenmeler tarihi olduğunu da ısrarla söylüyor. Ve verdiği örneklerde oldukça ikna edici aslında. Şimdi Et, etkilenebilmek için e, güçlü bir şairi anlayabilmek için güçlü şair aslında kapısını bize çok kolay açmayan şairdir. Zor anlaşılan bir şair. İçine nüfus etmemizi anlayabilmek isim vermeyen bir şairdir. Sırlarını saklayan bir şairdir. Dolayısıyla güçlü şair güçlü bir okumayı, değil okumayı gerektiren bir şairdir. Bizler de yani sadece şair, halef olan şairler değil, okurlar da şiiri anlamak için güçlü okumamız gerekiyor. Güçlü okur olmak da gerekiyor onu e, anlayabilmek için. Burada şair sözü sadece şairlerle de ilgili değil, sınırlı değil aslında. Harold Bloom'la da öyle ama Richard Rorty'de de az sonra değineceğiz. Şair... Kavramı çok daha geniş. Nabokov da şair, George Orwell da şair, Freud da şair, pek çok şair. Şey, Proust da şair, hepsi şairlerin sayısı e, alanı çok çok daha fazla. İnsanların etik değerler taşıyan, etik değerleri taşıyıcısı olan ama aynı zamanda yeni bir ses bulan insanlar bunlar. O zaman deyin, kullanılmış olan sözcükleri yeni biçimde kullanan, yeni bir sözcük dağarı yaratan insanlardır şairler. Şairler. Bu açıdan evet Harold Bloom'un ve Richard Rorty'nin şairlere çok fazla önem etmeleri, geleceğin toplumunun onlardan oluşacağını söylemeleri, geleceğin toplumunun kurucusu olarak onları, kahramanları olarak onları göstermesi Richard Rorty'nin abartılı gibi görünüyor ama hiç de öyle değil. Az sonra daha da açıklamaya çalışacağım. verdiği <gülüyor> örneklerden bir tanesi Harold Bloom'un Shakespeare ile Christopher Marlowe arasındaki etki arası, selef. Marlowe, e, Harald göre hiç de o kadar parlak bir şa şair değil. Güçlü bir şair ama Shakespeare'in gölgesinde kalacak bir şair. Shakespeare gibi çok önemli bir şairin neden bu kadar ondan yararlanmış olduğunu, ne kadar... Anlayamıyor. An, an, an, evet anlayamıyorum. Buna çok <gülüyor> katılmıyorum aslında. Söylediği bir söz var, yazdığı bir cümle. 29 yaşında ölmüştü, belki de gelişmemişti. Ama 29 yaşında bir ölen bir insandan ölmüş olan, 30 yaşında kadar geçseydi de çok gelişmeyecekti diyor. Biraz Haksızlık ettiğini düşünüyorum ben. Yani Marlow'un oyunlarını ben sahnede görmedim. Bir tane filmin oyunlarından ikinci Edward'ın uyarlanmış bir filmini gördüm Derek Jarman'ın yapmış o yapmış olduğu. Ama okudum, Tümlerlenki okudum, Malta Yahudisini okudum. O çok güçlü bir şair. Yani, Doktor Faustusta. Evet. Müthiş bir evet, kitap yani evet. aslında. Yani onun gelişmeyecekti demek biraz fazlaca şey oluyor. Ama Shakespeare çok önemli. Tabii ki önemli. Shakespeare. Bir sözü var. Shakespeare az önce belirttik. Güçlü şairler kapıdan içeriye girmemize izin vermezler. Emerson'a dayanarak söylüyor. Shakespeare söz konusu olduğunda biz hala kapının dışındayızdır. Oradan bunca zaman geçmiş. Emerson <gülüyor> bunu yazdığı zamandan bu yana geçmiş. Hakikaten doğru. Shakespeare'in evet. söz konusu olduğunda biz kapının dışındayız hala. Plato'nun dünyasına girebilirsiniz beynine girebilirsiniz. Düşüncelerini oradan okuyabilirsiniz. Ama Shakespeare size kapıları kolay kolay açan bir şair değildir. Ona şey yapamazsınız. Batı kanonu da değildir Shakespeare. Sadece belirli bir tarihsel döneme, belirli bir tarihsel bağlama, zamana e, oturtamazsınız. Onun da sınırlı değil. Doğru. İngiliz, Rönesans'ın büyük ismi. Elizabeth tra, e, trajediyalarının yazarı. İki büyük yazardan bir tanesi Marlowe'la birlikte. Fakat bunun da ötesine geçen bir şey var Shakespeare'de. Her ırktan, her kıtadan, her dilden insanlar Shakespeare'den okumuşlardır. Bir edebiyatçı, bir şair düşün ki kahramanlarının ya da yazdığı bir dizenin, bir kahramanın ağzından çıkan bir sözcük atasözcü olmuş Shakespeare'in. Böylesini çok önemli. <gülüyor> evet. o, çok ben, benzersiz bir ağırlığı var yani. Gerçekten ...çok kötü bir eleştirmenin diline düşmediği müddetçe... ...hangi dile çevirirse çevirsin o tadını bulabiliyorsun. İnsan ruhuna bu kadar nüfus edebilen... ...kendisine nüfus edilmesine izin vermeyen... ...bir yandan Ama insanı bu kadar eden. anlayan bir şair... ...bir yazar herhalde gö göremez. İnsanın zayıflıklarıyla, zaafları, erdemleri... E ...kusurları, her şeyle insanı... ...ve ona göre de konuşturabiliyor. Çok mükemmel bir şekilde konuşturabiliyor. İşte... ...aradaki fark bu diyor Harold Bloom... E, ...Christopher Marlowe'da bir retorik vardır... ...kahramanları sahnede konuşurlar... ...ve o retorik, seyirciyi seyirci retorinin egemenliği altına almaya çalışırlar... ...ama bir yandan e, Christopher Marlowe'un da bir şeyi var... ...yani tiyatroyu e, teolojik, o, ahlaki vurgulardan kurtarmıştır kendisi... ...çok da asi bir, e, renkli bir kişiliği var Christopher Marlowe'un... ...bir yandan... E, e, Shakespeare o kadar renkli değil. Hatta silik bir kişiliği var. Kendi kişiliği hakkında çok fazla bir şey bilmiyoruz. Ama Christopher Marlowe bir dönemde kraliçe adına ajanlık yapmış. Daha sonra <gülüyor> öldürülmüş 29 yaşında bir meyhanede. Sözde hesaptan çıkan bir, hesap anlaşmasından çıkan bir cinayet. Ama hiç de öyle değil. Sarayın ajanları öldürüyorlarken, ve o günden bu yana neden öldürüldüğü bir muamma Christopher Marlowe'nın. Yaşı, yaşam çok daha parlak, çok daha renkli bir yarattığı kahramanlardan daha fazla renkli Christopher Marlowe. Ama buna rağmen Shakespeare uzun müddet etkisi altında kalmış. Shakespeare'den daha büyük değil ama Shakespeare'i daha yıllarca etkisi altında kalmış. Bir örnek daha veriyor mesela. Milton'un etkilendiği Edmund Spenser çok önemli bir şair. Çok güçlü bir şair. Ama John Milton kendi kişiliğini bulurken orada bu güçlü bir şairle boğuşmuş. Ama Shakespeare'in ki e, selefi çok büyük bir şair olmamakla birlikte onu etkilemiştir. Kopuşu e, onun trajedilerine Shakespeare'in e, alayı getirmesiyle başlıyor. Ork, alay unsurunu getirdiğinde Shakespeare oradan e, kopmuş oluyor Christopher Marlowe'dan. Bir şey daha bir parçaya geçmeden biraz sözü uzattığımı farkındayım. Şunu Mustafa. da söyleyeyim. <gülüyor> Shakespeare de o kadar güçlü bir dilden bahsetti. Mesela Bazen bugün tiyatrosunda sahneye koyduğunda görsel efektlerle fırtınayı çok yardım edebilir. İşitsel olan görsel olanı işitsellikle duyurabilen bir şey. Sözcüklerle efekt yok o zaman sahnelendiğinde. Evet. Ee, o işitsel olanı onları da gömüyor. Evet. Yani görsel o göz bağcılık tiyatrodaki göz bağcılığı falan, avantajlarından yararlanma şeyi hiç imkanı yok bugüne evet. kıyaslandığında Shakespeare'in ama fırtına da bir yaz gecesi rüyasında hepsinde şey var o görselli sözcüklerle yansıtabiliyor Shakespeare. Bu bakımdan da çok çok önemli. Evet yani bayağı derin bir kuyu aslında. Evet. Peki önce bir şey dinleyelim. The Chocolate Watch Band It's All Over Now Baby Blue, Bob Dylan'ın şarkısını seslendiriyor grup. chocolate watch band'den it's all over now baby blue adlı parçayı dinledik. Bob Dylan'ın ve devam ediyoruz Cuma adlı adamlar programına. Bugünkü ana konumuz, programın ana konusu şiir, şiir teorisi ve elimizdeki ana kalkış noktasını teşkil eden kitapta Harold Bloom'un ünlü eleştirmen Harold Bloom'un Metis eleştiri dizisinden çıkan Etkilenme endişesi alt başlığı da bir şiir teorisi olan kitabı bunun kitabı çeviren Ferit Burak Aydar. Şiir çevirileri ise Emine Ayhana ait Metis eleştiriden çıkmış bir kitaptan hareketle gidiyoruz ama elimizde Rorty de var. Şiir evet. üzerinde konuşmaya devam ediyoruz Halil Turhanlı ile birlikte. Güçlü şairlerden güçlü şair. şairlerden ee, Harold Bloom'un teorisi yaratıcı her yaratıcı edebiyatın temelinde bir etkilenme vardır. Etkilenme endişesi vardır. Her şair kendinden önceki şairlerle, güçlü şairlerle temas etmiştir. Onlarla da boğuşur. Hatta bir hayaletler gibi onu hep güçlü yazdığı şiirlerde rahatsız ederler. Ona tebelleş olurlar, musallat olurlar diyelim. Bu ...süreçte de bir endişe duyar. Acaba ben özgün bir şair olamayacak mıyım... ...yoksa bir müsfette olarak mı kalacağım... İkin, ...bir şiir dünyasına adımı yazdıramayacak mıyım... ...bu endişe duyarlar. Ama bu yaratıcı bir gerilim. Bu olmazsa herhalde de çok... kolay ilerlemez. Edebiyat yazın şiir serüveni... ...yani böyle bir gerilim olmadan evet. da... ...gidilemez, yol açıklamaz herhalde. Tabii yani... Her şeyde şairlerle değil, felsefecilerle de, sanatçılarla da, evet. resimde de hepsinde etkilenme var. Bu çok gocunacak bir şey değil. Etkilenmek, onu aşmak, özgün olmamak anlamına gelmiyor. Özgün bir sesini bulabiliyorsun. Ama bu dediğim gibi yaratıcı, yaratma süreci zaten. böyle evet, bir, bir çok süre. gerginlik evet. barındıran bir süreç yani. Bu üstünlük çekişmesi ama... Açık ya da zımni olarak hep var. Platon'la Homer Homer arasında, Homeros arasında da var. Yani şairlerle tarihçi ya da arasındaki çekişme, felsefeci, filozof arasındaki çekişme, halef-selef evet. çekişmesi bir anlamda. Şeyin işaret ettiği gibi, Harold evet. Bloom'un işaret ettiği gibi. Shakespeare'de de var. İşte Shakespeare pek çok etkilenmiş. Kutsal kitaplardan etkilenmiş. Evet. Chaucer'dan etkilenmiş. Daha bir, halk masallarından etkilenmiş. Ama... ...en çok da ona etkisini endişelendiren Christopher Marlowe, Christopher Marlowe olmuş. Evet. Keats örneğin, Keats pek çok şeyi etkileme, etkilenmeseydi o şeyleri yazamazdı, sonellerini yazamazdı. Aynı şey Milton içinde geçerli. Edmund Spencer'ın o Fairy Queen'i etkilenmeseydi yitik cenneti yazamazdı. Hiç etkilenmediğini söyleyen, etkilenmeyi kabul etmeyen, yanaşmayan, etkilenmek sözü geçtiğinde etkilendiği kendisi hatırlandığında gocunan. Hatta sirlenen şairler de etkilenmişlerdir. Vela Stevens etkilendiği şaire biraz da nankörlük etmiş bir rica ise. Wittman'a da küçümsemiş evet. mesela. Ama Wittman'ı... E, e, e, Es geçerek bir Amerikan edebiyatlı şiir yazmak mümkün değil. Hepsi evet. Whitman'ın çocuklarıdır. Hart Crane'den Tutu taşıyacağı kadar, e, Allen Ginsberg'e kadar. Hepsi ya bu şeydi. William Styron da ondan evet, nasiplenmiştir. ondan pay almıştı. Ama kendi sesinde elbette bulmuştur. Önemli bir şairdir. Bir başka örnek, etkilenmeyi hiç pek sevmeyen bir başka örnek de şey verebiliriz. Ibseni, Hortlaklardaki e, Bayan Alving. Shakespeare bir Shakespeare bir kahramanıdır. Yine yani hatta Gabler, bir dost eski kahramanları. Evet. Yani. Bunları <gülüyor> ne kadar kendileri etkilenmediklerini söyleseler de işte bu endişe bu zaten. Biraz da inkârı da yöneltebiliyor en, endişe. Böyle bir şey var. E, bu şiirin edebiyatın Senin de söylediğin gibi, bütün insan düşünce tarihi e, bu etkilenmelerle, biraz da boşmalarla, onu kabul etmelerle. Bazen minnet borcunu ödüyorsun, bazen de bu yani az önce verdiğimiz o iki örnekte olduğu gibi inkarı yapıyorsun e, ink ama yani. Her biri de kendi senin de biraz önce de belirtmiş olduğun şekilde her biri de kendi özgün sesini bulmuşlar evet. ve bu çatışmayı yaşaya yaşaya bambaşka bir özgün noktaya da ulaşmışlar. Evet e, yani şu var e, e, o endişeyi geçir, inkar da etsen kabul de etsen o endişeyi aşmak, aşmış oluyorsun sonuçta o evet. endişenin üstesinden gelmiş oluyorsun o gerginlik sonunda insan bir sükunete de ulaşmış oluyor. Zaten her güçlü şiir bir başarılı bir endişedir, başarılmış, aşılmış üstesinden gelinmiş bir endişedir. Aynı zamanda dediğimizde söyledik yanlış okumadır. Bir şair, bir başka şair biraz ee, yanlış okuyor. Evet, biraz. Ama yaratıcı yorum bu. Tıpa tıp kalırsan, evet o zaman müşveddes sen yanlış oku, yanlış yanlış anla. Ne yap? Olsun çok önemli bir şey değil. Bu ıı, İsadi küçük düşürecek bir şey değil der. Ben böyle anlıyorum. Böyle farklı. Bence böyle demiş olabilir. Evet. Bu bir sınav da değil evet, zaten evet. yani. Tek doğru cevabı olabilecek bir şey de olduğunu. Hele şeyler açısından söylediğimiz zaman yani çok girift kendi kapılarını deyim yerindeyse kolay açmayan evet. şairlerde E yanlış okumak pekala mümkün. Evet. Yanlış okumaya müsait çünkü zaten girift bir yapıyı kurmuş kendisi. Shakespeare'in evet. her yerde İngiliz toplumundaki o bağlama çakılı olarak kalamayacağına göre şeyde mağdun eleştirilerinde farklı bir Shakespeare var. Evet, onlar evet, farklı aynen, okuyorlar öyle. ama yanlış ya da doğru bunu... O yanlısı zaten patırnak içerisinde evet, bir yanlıştır. Yani farklı ki yaratıcı neyin, bir şekilde yorumlamak ama gelen bir şey. Bir şey daha var Shakespeare ile ilgili olarak Emerson'ın söylediği, insanın adabı muahşeret kitabını yazmıştır Shakespeare <gülüyor> diyor. Yani insanın ruhunu bu kadar nüfus edebilen bir yazar herhalde yok. Hepimiz Shakespeare'den geliyoruz. Shakespeare'in soyundan. Yani kapısının önünde beklesek de bize içeriye almasa <gülüyor> da <gülüyor> Shakespeare'den geliyoruz demiş. Bu bence çok çok önemli. Modern yaşamın adabı mahşiretini anlamış olur. Kadınların ve erkeklerin, yaşlıların ve gençlerin ruhlarını, kalplerini okumuş, masumiyetlerini, nasıl masumiyet olduğunu, nasıl düzenbaz olduklarını, nasıl dolaplar çevirebileceklerini, erdemlerini, zaaflarını, ahlaksızlıklarını, bir insanın neler yapabileceğini, ne kadar iyi olabileceğini, ne kadar da kötü olabileceğini, hepsini bulmuş ve her karakterine bu duygularında öktüşen, bir ses verebilir. Vermiş, Evet Çok çok kötü bir eleştirmenin, çevirmenin eline düşmediği müddetçe Shakespeare'in o dili hiç kaybolmaz. O mükemmel sonelerinde, yaz, bütün yazdıklarında. Evet, sesli okunurken de, yani kitaptan okunurken de, sessizce, evet. içinden okurken evet. de evet, kaybolmuyor. Zaten. Şiir gibi zaten. Evet. Hepsinde. E, bu bakımdan Shakespeare'e söyledikleri şeyler ben de katılıyorum aslında. Çok önemli bir Dünya edebiyatının şeyidir, e, biz gö gömmemize izin vermeyen, onu gömmemize izin vermeyen eleştirmenlerinde, okurlarında hiç unutulmayacak. Kendisini hep hatırlatan, e, nasıl ki se selefler, haleflerin, doğmakta olan güçlü şairlerin, doğum sancısı evet. olan, e, çekmekte olan şairlerin e, musallat oluyorlarsa o da okurlarına musallat oluyor. Ama bu tatlı bir musallattır. Yani öyle rahatsız etmez. Şunu da, söyleme, şunu da söyleyebiliriz belki Harold Bloom'un bu teo, şiir eleştirisinde. Her şairi bir başka şair doğurur. Bir şairi tek başına okuyunca anlayamazsınız. Onu, evet. Şiirleri birlikte onun, okuyacaksınız. Bu ama çok güzel bir şey. Yani bir şiiri bütün Hı -hı. dünya şiirinin içerisinde yerleştiriyorsun. Onun diğer akrabalıklarının nesep bağını görerek okuyorsun. Bu çok insanın zengin bir okuma, derin bir okuma, güçlü bir okumaya sevk eden bir şey. Bir şey daha var. Shakespeare'in yazdıklarının nitelendirmenin çok da önemi yok aslında. Diyor, yaptığı bir alıntıda Emerson'da Harald Blum. Trajedi, komedi, sona ne derseniz deyin. Bu bir kralın fermanı yazmış olduğu kağıdın tartışmak gibi bir şeydir diyor. Niteliğin ne, Türün önemli değil Shakespeare. Güçlü bir şair olmuş olması önemli. ...güçlü bir şiir var. Ne yazmış olursa olsun... ...orada ne yazsa her dizesinde... ...her sözünde o güçlü... ...güçlü bir şiir olduğunu kendisinin orada... E, ...duyuruyor... Şey, ...Shakespeare. Bir ara daha verelim. Şimdi de dinleyeceğim şey... ...Roger McQueen'den... ...Ballad of Easy Rider...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 To be free And that's the way It turned out to be Flow River flow Let your waters wash down Take me from this road To some Other town Go river go Past the shaded tree Low river flow flow to the sea low river flow Khaled of Easy Rider'di dinlediğimiz Roger McQueen'den. Aslında Roger McQueen tabii birçok bir çok grupla beraber de kuvvetli çalışmalar yapmış. Önemli biri. Evet, devam edelim konumuza. Güçlü şair, kuvvetli şair evet. nasıl olur? Harold Bloom'un da Etkilenme Endişesi adlı kitabını da kalkış noktası yaparak tartışmamızı bu meyanda sürdürüyoruz. Shakespeare'in üzerine çok uzun durduğunu söyledim. Orada evet. etkilenme kategorileri e, geliştirmiş. Onlara girmeyeceğim ama e, Rorty'e geçmeden önce, Rorty'in e, Harold bölümünden ödünç aldığı o güçlü şairler kavramını nasıl kullandığını, nasıl farklı bir anlam verdiğini açıklamaya çalışmadan önce e, Marlow ve Shakespeare kıyaslamasında bir örnek daha verelim. E, Marlow'un ikinci Edward'ı ile e, Shakespeare'ın ikinci Richard'ı arası. işte de tarihsel trajedyalar. E, ...çok iki, ikinci Edward'da Marlow'un özelliğinin bir retorik olduğunu... Egemen, o retorikle, kuvvetli retorikle seyirciyi egemenliği altına almaya çalışıyor. Bütün gücünün buna dayandığını söylüyor. Ama bir şey daha var. E, ahlaki vurgulamalardan tiyatroyu kurtarmış olması. Tıpkı kendi ah yaşamında olduğu gibi. Öyle birçok e, ahlaki değerleri, dönemin e, ahlaki dönemlerine değer veren birisi değil. Sıra dışı bir insan. Hı -hı. Az önce de söyledik. Shakespeare'e benzemiyor. Shakespeare, daha açık eşcinselliğini yaşaması falan. Evet. İkinci Edward'ın e, o retoriğin çok bayağı şey, b, e, can sıkıcı olduğunu söylüyor. Bütün retorikleri arasında can sıkıcının ikinci Edward'a ait olduğunu söylüyor. Beni yandan ikinci e, Richard da tarihsel bir taraşizci olmakla birlikte ve Marlow'dan etkilenmekle birlikte bir psikolojik bir, bir karakterlerinin bir psikolojisi var, bir derinliği olduğunu söylüyor e, Harold Bloom. İkisi arasındaki farkı, neden Shakespeare e, selefinden daha büyüktü baştan itibaren daha söylerken. ikinci psikolojik bir labirent olduğunu söylüyor ikinci Richard. Fakat ben bir şey söyleyeceğim burada. ikinci Richard, ikinci Edward'ı ben sahnede değil ama bir sinema film uyarlamasını seyretmiştim. Derek Jarman'ın. Hmm. E, Oldukça yani rhetoric orada filmde tabii çıkmıyor. Ama çok ce, cesur bir şey yazar Christopher Marlowe. Yani orada o şeyi o dönemde yazmış. Sarayın e, e, öfkesini çekmesi, kızgınlığını çekmesini anlayabiliyorsun Christopher Marlowe'da. E, ama moral değerleri çok değer veren şey değil. O tutucu ahlakı de, e, hiç iplemeyen, affedersin yani biraz yani bir tabirle e, bir yazar. Shakespeare'deki o kadar değil. Shakespeare öyle değil. Hatta filmi... Filme uyarlayan Derek Jarman söylüyordu. Shakespeare yaşam tarzı olarak Marlowe'nun yanında tutucu kalır diyordu. Sigaranın, tütünün yasak olduğu çağda tütün içiyor mesela. Herkes de biliyor. Marlowe şey. mu? Marlowe. Hmm. Yani cinsel yaşam hakkında hiçbir şeyi gizlemeye gereğini duymuyor. Sonra karanlık ilişkileri var. Çift taraflı bir casus, bir saraya çalışmış, bir başka bir tarafa çalışmış. Ben garip bir şey. Böyle meyhanelerde hep kavga çıkaran, içki içip kavga çıkaran birisi. Ya hiç ee, şöyle büyük şi şiir ve o ince oya gibi oyulmuş oyunların bir şeyi olduğunu anlayamıyorsun. Evet. Yani mimarı, yazarı. Londra'nın yeraltı dünyasında. Evet. <gülüyor> Elizabet dönemi. Dünyasını yer al Karavacjo'yu falan da benziyor evet, zaten bir biraz Öyle... benim de aklıma Karavacjo gelmişti Derek Jarman o tip evet. şeyler seç çok çeken bir yazar cesur bir yazar bu bakımdan şey yani retorik bayat mıdır sıkıcı mıdır onu bilemem tiyatro şey, uzmanı değilim ama film seyredilen bir filmdi bu çarpıcı bir filmdi şeyde ikinci ev sahni uyarlandığında Böyle bir kıyaslaması da var. Şimdi gelelim şeye Richard Rorty'ye. Rorty'nin Rorty sorusu temel sorusu ve kendini bütün yaşamı boyunca mesele yapmış olduğu soru şey şu: Demokratik toplumun üyesi nedir? Ne yapar? Nasıl olabilir? Demokratik bir toplum nasıl oluşur? Günümüzde demokratik toplumda insan da insanlar, üyesi olan insanlar önceden alınlarına yazılmış bir rolün yerine getirenleri değildir Yazgıları evet. şey yapan. Demokratik toplumda olumsallık vardır. Beklenmedik şeyler ortaya çıkabilir. İnsanlar, ben kendi inanç çoktur orada. Katı düşünceler yoktur. Ko konuştuğumda ben değişebilirim. Burada yaptığı çok güzel bir şey var. Senin de ben benden belki de daha fazla ilginç çekecek bir şey var. Evet. Ee, geleceğin liberal benim ütopyan vardır diyor liberal bir ütopyadır diyor liberal ütopyada e, sağlayacak olan insanlar arasındaki dayanışmanın e, gelişmesi insanın e, dayanışma duygusunun gelişmesi dayanışmanın toplumda yaygınlaşması bu bir idealdir bir, bu ide, her idealde de bir ütopyanık yön vardır gerçekleş ama gerçekleşebilir bir idealdir bunun gerçekleşmesinde bize yol gösterici olanlar şairlerdir burada şairler sözünü çok daha geniş anlamda kullanıyor yazarlar Hı -hı, az önce şey Nabakov evet. bir insan e, Liberal toplumda zalimliğe yer yoktur. Liberal, ironist, zalim olmayan bir insanın karşı yapılabilecek en, kötü, en büyük kötülüğün zalimlik olduğunu, kötü davranış olduğunu bilen insandır. Nabokov bize bir insanların ne kadar zalim davranabildiklerini gösteriyor ve zalimlikten bizi nasıl uzak durabileceğimizi, zalimin ne kadar kötü olabileceğini gösteriyor bize. O da bir şairdir bu anlamda. Nabokov'un bir ahlak dersi de, evet. etik değer dersi de veriyor. Şairler aynı zamanda tabii şeyden de yapıyorlar. Dayanışmanın bir toplumda gerçekleşmesi için geleceğe ait bir şey ise bu, bu öncelikle felsefenin ve şeyin işi değil bu. Bilimin işi değil. Sanatın sanatçıların Sanatçı ve mi? şairlerin bütün sanatçıların şeyi. Çünkü tahayyülle ilgili bir şey. Bir insanın çektiği acıları tahayyül edebilmek, onun acılarına yaklaşabilmek bu, bu, bu dayanışma duygusunu kuvvetlendirecek olan budur. İşte bu nedenle geleceğin toplumunda liberal benim liberal ütopyamda kahramanlarım ütopyacı devrimciler ve şairlerdir. Hemen sonra etkiliyor. Şimdi beni diyor devrimle reformu karşı, karıştırdığımı düşünüyor diyorlar <gülüyor> diyor. Ee, ama ben size söyleyeyim o zaman diyor. Liberal toplumda zaten devrimle ütopy aynı şeydir diyor. Çünkü orada zor yoktur diyor şeyde. Burada benim bir çekincem var bu bir şekilde. Fakat e, genellikle o şeye demokrasi olan inancı e, onun günümüzde liberal sözcüğünün çok sık sık vurgulanıp aslında antidemokratik her türlü davranışın e, Savunulması, savaşın savunulması, savaş yırtkanlığının savunulması, e, haksızlıklara karşı kayıtsız kalmanın liberalizm olduğunu savunulması karşısında evet. e, Ed, Richard Rorty'nin bu tanımını e, ben de kabulleniyorum ama... Reformla devrim arasındaki bütünüyle iç içe geçmeyebileceğini de, de düşünüyorum. Belirli bir çekincelerim de var. Yani Richard Ama genelde onun demokrasi olan içten inancını ben de evet, paylaşıyorum. O konuda paylaşmamak zaten zor olur herhalde. Bir de şey tabii son dönemlerinde hastalık teşhisi konulduğunda Richard Rorty'in tekrar şeye dönmüş, şereyi okumuş. O Şeyin müdafası, şiirin müdafasını... Defense of Poetry'de. ...orada Shelley'de iki şey... ...Thomas Peacock'un galiba... ...bir yazmış olduğu... ...bir yazıya... ...bir denemeye bir tepki olarak kaleme almış... onu Shelley'in... ...orada çok hayal gücünün... ...fazla kullanıldığını günümüzde... ...aklın ikinci plana atıldığına dair... ...bir yazıymış o... ...okumadım ben... ...fakat orada Shelley... ...kendi yazısında... Şiirin savunmasında akıl ile e, tahayyül arasında, düş gücü arasında bir ayrım yapar. Akıl evet bize çok düşünceler e, şey yapar, e, düşünmeye sevk eder. Ama bazen toplumun değişmesi için e, düş gücüne de ihtiyaç vardır der Shelley yazısında. In of Poetry'de. Son dönemlerde okuduğum şeyde diyor, Richard Rorty'de hastalığın teşhisini koyduğumdan sonra bunu aşağı yukarı Schelling'inkini savunuyor burada. Pek Schelling burada kitapta geçmiyor. Olmuş ironi ve dayanışmada. Ama hmm. Schelling'in savunduklarını savunmuş Richard Rorty'de. Bu yüzyıllar öncesinden yazılmış bir şey. Şairler, şiir. Şiir sözcüğü çok dar anlamda değil, geniş anlamda kullanıyor şey, şey be, Richard Rorty, Rorty de Ama yani, geçerli. Evet. Bugün de geçerli. Yani insanın başkalarının anlayabilmesi açısından e, tahayyül gücünü kullanmasıın e, önemi. Tabii şair, tahayyül gücünü kullanırsa düş gücü e, henüz var olmayana, bugünkü hayatın içerisinde var olmayana, henüz, Ernst Bloch'un şey dedi, henüz değil, henüz olmayana işaret ediyor. Ütopya'yı gösteriyor Şair. Evet. Evet, bu olmayanı, evet, olmayanı, var olmayanı gösteriyor. Şairler, sanatçılar bu bakımdan Ütopyacı devrimcilerle aynı kişiler aslında. Yani yan yana kolaylıkla getirilebiliyorlar. Evet, o vizyon uzgörü, içgörü işte ona adı ne denirse uzun bir başka projektör tutabiliyorlar. Evet, bir insanı anlayabiliyor. bir projektör. Evet, işte. doğru, doğru. Evet. İnsanın yani ruhuna... Bütün iyi ya da kötü, neden kötü davranıyor insan? Neden kötü olabilir? Neden insan evet, zalim olur? Onu da anlayabiliyorsun. Yani. Onu da anlayabiliyorsun. Evet. Bir insanı anlayabilmek için ama, acılarını anlayabilmek için, mağdurun, kurban olan insanın acılarını anlayabilmek için ve iyi davranabilmek için, etik davranabilmek için insanın düş gücüne ihtiyacı vardır. Felsefecilerden, bilimcilerden daha fazla buna düş gücüne ihtiyaç vardır. Bunu bize gösterecek olan da şairlerdir, sanatçılardır. Başkasının çektiği acıları tahayyül edebilmek. Empati'nin, Empatinin takenmiş, evet, evet. evet, yani asıl ozdur. Duygudaşlığı zaten. uyandıran o. Belki de edebiyatının şiirin, başkalarının yerine kendini koyduğu e, özü de budur. Empatiden evet. ibarettir. Evet. Yani, i̇barettir demek demeyelim ama özü budur diyelim herhalde, evet. evet. Değil Çok yani, önemli. Tarihin e, insan davranışlarının özü, o şeyde bu, şiirin savunmasına, insan davranışının özü, insan davranışını ve hayatını kılan etiktir diyor. Ama etiği felsefe yaratmaz demiş e, e, Şerif. E, felsefeden çok şairler. İşte bu nedenle düş gücüne, şairlere ihtiyacımız var. Evet. Etik olmak iyi olmak, başkalarına adil davranmak. Bu tür davranış adil davranışları besleyecek olan insanı etik davranmayı teşvik edecek olan da sanattır. Şiirdir. Diyor, şiirin savunmasında. E, aslında şey e, aklın, felsefenin Tehlikede olduğunu söylüyormuş o yazlı denemede. Peacock. Verdiği cevapta da şöyle, tehlikede olan etik. Evet, akıl Eti değil. Etiği besleyen damarda, kaynakta tahayyül. O kuruduğunda etik de gidecektir. Bunu nerede yazıyor Shelley? Shelley in defense of poetry. In defense şey yok, of poetry de, evet. Bunu okumadım, okumalıyım. Yani şiiri etik bir, etiğe dayalı bir hayat için adına savunuyor orada bu şeyin de yaptı bu liberal toplumda geleceğin toplumda neden kahramanlar şairler oldu yer verdi kahramanlar olarak adlandırmasının nedeni de o Richard Rodin'in de şairler etiye dayalı bir hayata teşvik ettikleri için bizi başka insanlara karşı adil davranmaya onlara haksızlık etmemeye onları araç olarak görmemeye teşvik ettiği için bunu öğretiyor bize edebiyat. Şiir, edebiyat hepsi verdiğimiz evet. örnekler. George Orwell'dan vermiş, örnek vermiş burada. Nabokov'u vermiş, Pustu vermiş. Birçok birçok örnek. Vakfikman'ın şairleri. Evet, hep, hep şair. <gülüyor> evet, çok tabii benim de yakın e, hissettiğim bir düşünce evet. tarzı. Bu arada e, Richard Rorty'nin de üzerinde görüşlerini yansıttığımız, e, yansıtan kitabı üzerinde tartıştığımız, onun da adı Olumsallık, ironi ve Dayanışma. Richard Rorty'nin kitabı e, Mehmet Küçük ve Alef Türker tarafından çevrilip Ayrıntı Yayınları'ndan yayımlanmış olan bir kitap. Ona da bu arada e, onun okumasına da yer veriyoruz Rorty'nin. Ve Shelley adını andığımız yazısında şiirin savunmasında şiirin bir bilgi en önemli bilgi formu, bilgi biçimi olduğunu söylüyor. En önemli, en derin bilgi. Çünkü doğrudan insana dair bir bilgi. İnsanın bilgisi, insanı bilge yapan, bilge çok fazla bilen değil, insanı bilen evet. insanı bilen kişi, bilge, insanın ruhuna nüfus edebilen birisi bilge. E, ...insan da herhalde bütün yaratıkların en komplike, evet. kompleks olanı olduğu için karmaşık olanı, evet. yani kuvvetli bir bilgiye ihtiyaçta var anladığım kadarıyla. Çok boyutlu bir şey çünkü evet. insan, yani primatların en karmaşık olanı diyebiliriz. bütün Orada bir şey var. Ş Shelley çok da asi bir şairdir biliyorsun. Evet. Yani Byron'da ben severim. Keats'i de severim. O İngiliz romantizmi içerisinde. Bakın Shelley'in yeri bambaşka. Başkadır. Çok benim asidir. için de öyledir. Evet. E Shelley e şöyle bir şey diyor. Her insanın içinde e bir doğal bir armoni vardır. Diğer insanlarla uyum içinde yaşar. Di diğer insanlarla uyumdur. Bu doğayla da. Doğaydaki canlılarla da. Vejeteryan, hayvan haklarının çok erken bir savuncusu, kadın haklarının çok erken bir savuncusu. Ama bu insanın içindedir, her insanın içindedir. Bu görünmez. Toplumun var olan düzeninde de bu yansımaz. İşte şiir bu içindekini dışarı çıkarır ve onu var olan, egemen olan düzenin yerine geçirmeye, geçirmeye çalışır. İnsanlar bu şekilde. Etik davranışın özünde insan dayanışma var. Dayanışmaya teşvik ediyor ama dayanışabilmek için insanları ve hayvanları doğada yaşayan diğer varlıkları anlayabilmen gerekli. İşte şiir bu anlayış anlamayı veriyor insan ruhuna nüfus etmeyi, insanın acılarını anlamayı bize sağlıyor. Ama bu akılla değil, rasyonel düşünce yapmıyor bunu. Bunu tahayyül. Evet, Tahayül eder. Evet. Yani sen şimdi bunu söyleyince birden bir aklıma Shelley'nin e, şiirlerinden biri Ozymandiyas şiiri geldi ki bugün içinde bulunduğumuz bu büyük çevre ve iklim yıkımı. Krizi içinde o çöllerin ortasında sadece iki ayak kalmış devasa bir heykelden kalan tek şey ve bir de plaket işte evet. bak ey yolcu işte bak ve umutsuzluğa evet. kapıl gücüm karşısında diyor halbuki yerler esiyor uçsuz bucaksız bir ıssızlık ve yıkım evet. tablosunun ortasında bunu yazmış bir adam. Yani insanın e, kuvvet tapıncı falan hepsi bundan daha kuvvetle, yıkıcılığı daha kuvvetle zor anlatılırdı yani. Yani emekçi şey, falan da görüyor. Evet, her şeyi. Şey, yani bu toplumda mevcut olan şiddet, iktidar, kuvvet, ezen ezilen ilişkilerini evet. ve çevre ilişkilerini, Tabii, çevre şey, insan. Olur. Evet. Çok şey Doğan üzerindeki baskıyı da görebilmiş birisi işaretim. Ondan söyledim. O mesela Kits'in o doğaya bakışında çok fazla ama saf, işte evet. temiz yani doğa, idealize edilmiş bir doğadır. İnsanın doğa üzerindeki tahakküm kurma şeyini pek fazla fark etmezsin şeyde. Kits de. Evet, ama Şeli de Şeli de var. Evet. şeyde bir şey daha söyleyecektim. Bir de Şeli şairlerin yasa koyucular olduğunu söylüyor. Yetki verilmemiş. <gülüyor> Ama yasa koyucular. Ama hangi yasanın? Doğal yasalarının, doğal hukuku doğal hukuk var olan, düzenin yerine geçirmek için çalışan şeyler, yasa koyucular. Doğal hukukun taşıyıcıları, doğal hukuku insanları hatırlatan ve var olan yürürlükteki haksız, adil olmayan bir düzenin yerine geçirmeyi, yerine ikame etmeye çalışanlar anlamında kullanıyor. Evet. Çok şey radikal bir şairdir. Yani İngiliz... Romantizminde çok farklı bir yeri vardır Şerik'in. Bence de yani iyi oldu uzun süreden beri Şerik'e dönme, düşünme fırsatı e, bulamamıştım. Evet bu noktada bir ara daha verelim ve Jezebel dinleyelim Iron and Wine topluluğundan. line the road A blouse on the ground where the dogs were hungry roaming Say. Isabelle'de bu Iron and Wine'dan dinlediğimiz. Evet yavaş yavaş da Cuma Adlı Adamlar programının sonlarına da yaklaşmış olduk. Böylece şiir güçlü şairler üzerinde konuşuyoruz. Esas iki önemli temel kalkış noktası yaptığımız kitap. Birisi eleştirmen Harold Bloom'un etkilenme endişesiydi Metis yayınlarından çıkmış olan. Öbürü de Richard Rorty'nin olumsallık İroni ve Dayanışma adlı kitabıydı. Aslında Richard Rorty'nin söyledikleri, Hannah Arendt'in şairler konusunda söylediklerine de çok yakın şeyler. Hakikatin hmm. taşıyıcısı olarak, hakikatin e, politikanın şiirsel bir yapılabileceğine dair. E, evet, ondan da birazcık bahsetme hmm. fırsatı bulmuştuk. E, karanlık anlarda. zamanlarda insanlar, da, karanlık zamanlarda bize hep ışık tutan, aydınlatan değil ama belki ışık tutan şeyler, insanlar, şairler, tek bir dize dahi şey, ışık olabilir. Burada da Rorty'nin söylediği bir şey var. Kültürümüzde, geleceğin toplumunda şiirin ve sanatın dinin felsefenin yerini alabileceğini, dinin felsefeden daha önemli olabileceğini, sayılabileceğini söylüyor. Ve bilimden de ve hatta bilimden de. Epistemoloji felsefede anladığımız anlamda zaten o bilgiyi pek önemsemeyen, önemsemeyen şey Richard Rorty geleneksel anlamda epistemolojinin reddeder. şeyde Bir başka kitabında, Doğan'ın Aynası'nda. <Gülüyor> küçük bir dipnottur ama koydu ama çok önemli bir dipnottur bence. Hatta orada Gadamerle ile arasındaki bir benzerlikten söz eder. Yani bilginin kesin bilgin olamayacağını. Bu kesin bilgin olamayacağı şu, insan değişebilir. Seninle konuştuğum bir saatin sonunda ben buradan farklı bir insan olarak çıkabilirim. Bazı de, de, de, de, de, de buraya girerken doğru olarak savunduklarımın daha kuşkuya duyabilirim. Varoluşun olumsallığını bize duyuruyor sanat. Yani var olumsallığı demek değişebilirim beklenmedik bir şekilde düşüncelerim bende inanç olarak pekişmezler bunlar düşüncelerimi değiştirebilirim konuşmalarımda şeyde işte şairle şiirin ve sanatın varoluşun olumsallığına dayanıyor felsefe örneğin Plato bir düzen bir süreklilik bir kopuşu reddeden bir şey var felsefede ve bilimde de. Bilim de kolay kolay kopmuyor. Bilimsel doğrularsa bunlar her zaman geçerliymiş gibi şey yapıyorlar. bilimsel doğru dedim mi? başka başka sular duruyor. Başka bir kuram tarafından reddedilene evet, kadar. Evet. Ama o kuram çok kolay bir evet. paradigma değişikliği kurun söylediği Çok da kolay olmuyor. Olmuyor evet. Ama o bilimsel doğrular kendini çok dağıtıyorlar ve bir kabus gibi genç kuşakların üzerine, genç zihinlerin hatta özellikle tahayyül gücün üzerine düşüyorlar. E, Tablulatma evet. izin vermiyorlar. Bu kritik olarak. yani çok ince bir tartışma evet. konusu aslında. Çünkü bir de bir programı sıcak gibi, e, değil. Şey değil, değil evet, yani Türkiye gibi bazı ülkelerde de sık sık yaşadığımız bir problem var mesela. Mesela o da bilimi bilimsel, rasyonel evet. düşünceyi tamamen dışımıza çıkarıp yerine hüsnü kuruntuyu koymak. Yani öyle değildir evet. canım. Bunlar bu kadar diye de ciddi bir problem, problematik var yani, sorunsal. Bir şey daha var. Rorty'e katıldığım eee sanatın özellikle, özellikle de şiirin insan hayat insanı çok sorduğu bir sorudur bu. Hayatımı nasıl anlamlı kılabilirim? Evet, Felsefe de bu soruya ayrı. cevap verme iddiasındadır. Evet. Ama Rorty diyor ki bu soruya asıl cevabı verebilecek olan şiirdir. Evet, şiirdir evet. Çünkü insanın nasıl da benim dayan, hayatımı anlamlı kılabilmem başka insanları anlayabilmemden geçen bir şey. Ee, anlam Onların çok... duygularını anlayamamdan geçen bir şey oldu. Hatta duygudaş olmamdan geçen bir şey. Demokratik bir toplumun üyesi olmak demek, dayanışmaya girmek demek. insanlarla dayanışmak demek. Bu çok önemli. Evet. Bunu sağlayacak olan felsefeden ve bilimden de daha çok olan sanat. Ben de buna katılıyorum. Ben de katılıyorum tabii. Ama çok etraflı bir tartışma evet. konusu bilimin de yerini bir başka programda bilim dışı olmak değil bu. Evet değil tabii, Bilim dışı olmak değil, değil. Değil. ama bilim din o bilimsel doğrulardan da gerektiğini kuşku kurma evet. Yani bilim adamı da o kuşkuculuğu kafasında Dogma, şey yapamama. Evet aslında bilimin evet. özünün kuşkuculuk olması lazım tabi. Yani o kuşkuculuğu e, olmasındığında bir laboratuvaya girip de atom bombası da yapabiliyor. Evet evet aynen öyle Tabi çok doğru. Peki o zaman bitiriyoruz Cuma adlı, Cuma adlı adamları bugünkü programımızda. Şiir, kuvvetli şiir üzerine ama şiir derken de çok daha kapsamlı bir kavramı ele alıyorduk ve son çalacağımız parçayla da bitiriyoruz. Pushing Too Hard'ını taşıyan Seeds'den gelen bir şarkı kulak 60'lardan bir şarkı 60 aslında. 60'lardan evet ve hepinize günaydın. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Ümit Tunha teşekkür ederiz. So Cuma adlı adamlar so hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra.